Diğer dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, insanlardan bazıları diyor, kafir olarak dünya gelir, kafir olarak yaşar ama sonra Müslüman olup iman ederek öldüklerinden bahsedilir. Bunu nasıl anlayabiliriz diye sormuş. Yani dünyaya gelmesi kafir olarak oluyor dünya gelişi zaten inkarcı olarak olunca onun yapacağı bir şey yok sanki. Kaderde yazılmış. Dolayısıyla ehli küfür olarak yerini almış. Ömrü öyle geçmiş ama ömrünün sonuna doğru iman etmiş. Birden cennete girecek imkan elde etmiş. Bu nasıl bir durum? Bir çelişki meydana gelmiyor mu? diye sormuş. Şimdi bir defa kafir olarak doğmak yerine peygamberimiz aleyhi ve sellem, şeriflerinde, her çocuk diyor dünyaya geldiği zaman İslam fıtratı üzere doğar. Ve bu durum ergenlik çağına gelinceye kadar devam eder diyor. Fakat daha sonra aile diyor, onun annesi babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar, mecusi yapar diyor peygamberimiz. Yani ailenin etkisiyle, çevrenin katkısıyla bu yavru şekillenir ve belli yaşa geldikten sonra Yahudi bir ailede dünyaya geldiyse annesi babasının etkisiyle Yahudi olur. Hristiyan bir muhitte dünyaya geldiyse çevresinin etkisiyle Hristiyan olur. Bu mecusi bir çevrede ateş, perest bir çevrede dünyaya gelip de etrafı o şekilde telkin ediyorsa mecusi olur. Müslüman bir çevrede tabii doğup büyüdüyse Müslüman olarak yerini alır anlamına geliyor. Şimdi o zaman tabii şu soru akla geliyor. Bir kimsenin Yahudi bir ailede dünyaya gelmesi, Hristiyan ailede doğması veya Mecusi, Ateşperest ateist bir muhitte dünyaya gelmesi yoluyla hak dine ulaşamaması dezavantaj değil mi? Müslüman bir beldede, Müslüman bir ailede dünyaya gelip de Müslümanlığı devam ettirmesi çok büyük bir avantaj değil mi diye sormak gerekiyor tabi bunu elbette bu soruyu da sorabiliriz ama e, insanlar içinde bulundukları şartlara göre imtihan olurlar bunu da unutma gerekiyor yani Müslüman bir beldede dünyaya gelmekle gayrimüslim bir beldede dünyaya gelmek durumunda her iki çocuk da kendi içinde bulunduğu şartlara göre imtihana tabi tutuluyor yani belli yaşa gelince akıl ve bali olduktan sonraki dönemde kendisi düşünerek, taşınarak, araştırarak içinde bulunduğu şartlara göre şekilleniyor. Şimdi içinde bulunduğu şartlara göre diyelim İslam'ı İslam hiç işitmedi, haberdar olamadı diyelim bir kimse. İşte Moskova'da, oradaki iş, köylerde, dağlarda, dağ köylerinde falan. Afrika işlerinde bir kimse yaşıyor ki bunları ehl Fetret deniyor. Hiç peygamber haberi ulaşmayan ya da İslamiyetle alakalı bir kelime bile duymayan bir kimse ömrünü yaşasa Hristiyan olarak, Yahudi olarak. Şimdi ayet-i de Bakanı suresi 62. Ayet kerimesinde, ve ve ayet-i kerimesinde inne zâmin ve lezzel ve nesrâ ve sâbînü men ve lâmin hâkını ayet-i kerimesinde bazı sınıflar sayılmış. İndilizin Hâdü, ve Sara, inle zamandan önce iman edenler, Müslümanlar diyelim. Venlezinin Hâdü Yahudi olanlar, Venne Sara Hristiyanlar ve Sâbiine işte Zebur'a tabi olan, yıldıza tapanlar deniyor genelde. Bunlardan men amene billahi vel Allah'a iman eden ve ahiret gününe inanan. Ve amele salihan ve salih amel işleyen Kimseler için felmez Rabbim onlar için Rabları nezdinde Ezir vardır mükafat vardırhella aleyhim velam onlar için korku yoktur onlar mahzunda olmayacaklar bu olmayacaklardır buyuluyor bunun bir benzeri başka surede de bir ayet var şimdi bu sınıflardan Demek ki Allah'a iman etmek ahiret güne inanmak şartıyla bir de günlük hayatta salih ameller işlediyse bu kimse sonunda Allah katında bir mükafat görecek ve kendisi korku olmayacak. Şimdi ayet-i kerime böyle. Acaba bu ayet-i kerimeye göre bütün bu sınıflarda olanlar Allah'a ve ahiret gününe inanmak şartıyla bir de salih amel işlemek kaydıyla cennete girerler mi sorusu akla geliyor. i̇mam Gazali kısaca bunu şöyle değerlendirmiş. Bu sınıflardan demiş bir defa İslamiyetle alakalı hiçbir bilgi almaksın ömrü geçtiyse ya da e, peygamber Efendimiz'i İslam'ı hiç tanımadan ömrünün sonuna geldiyse bu kimse Allah'a iman etmesi, ahiret günü inanması e, ve bir de iyi ameller işlemesi şartıyla cennete gidebilir demiş. Delil olarak da ayetini göstermiş biz kendilerine bir peygamber göndermedikçe veya peygamberin haberi ulaşmadıkça hiç kimseyi azap edecek değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak İsra suresinin ilgili ayetinde yani bir kimsenin sorumlu olması için kendisine peygamberin haberi ulaşacak o dinden haberdar olacak bilgi sahibi olacak ki sorumluluk olsun İslamiyetin adını bile duymamış olan Peygamberimizin ismini işitmeyen Kur'an-ı Kerim'den hiç haberi olmayan bir kimse nasıl Kur'an-ı Kerim'deki emirlerle, yasaklarla namazla, oruçla, zekatla mükellef olabilir demiş İmam Gazali. Kısaca böyle bir kimse bu ayete göre fetret ehli sayılır ve sadece akıl yoluyla Allah'ı bulmak bu kainat yaratan biri olmalı veya öldükten sonra dirilme olmalı diye kanaat sahibi ise ve günlük hayatında dürüst bir insan olarak yaşadıysa cennete gidebilir demiş. Beşinci ikinci grup olarak da demiş haber ulaşmış ama ters yönde ulaşmış. Mesela bugün bütün kiliselerde havralarda ki papazlar, rahipler konferans verirken dini sohbet yaparken diyorlar Muhammed büyük bir filozof, büyük mütefekkir, Kur'an diye bir kitap yazmış çok güzel içinde bizim İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan da kıssalar alınmış. Hikmetli olaylar oraya ilave etmiş. Ve kendisi çok büyük şair, edebiyatçı olduğu için şiir üslubuyla, akıcı bir üslupla harika bir kitap meydana getirmiş. Nedir o? Kur'an. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim diye bir kitap yazmış diyorlar. Şu anda kiliselerde yüz milyonlarca insan kitleleri anlatılan bu. Yani İslamiyet'ten bahsederken Çin'de de Japonya'sında da Avrupa'sında da Amerika'sında da kiliselerde havralarda semilerde konferanslarda hatta teoloji fakültelerinde verilen bilgilerde Hazreti Muhammed'i inkar etmiyorlar. Büyük mütefekkir diyorlar filozof diyorlar mesela edebiyatçı diyorlar bir şair diyorlar mesela ona benzer. Ve Kur'an diye bir kitap yazmış. Ellerinde çünkü kitap. İngilizcesi var. Fransızcası var. Bunu Muhammed yazdı diye anlatıyorlar. Ve şeylerde inanıyor buna bu sefer. Yüz milyonlarca insan kitleleri inanıyorlar ve dolayısıyla bunu anlatanlar aslında onun hak bir kitap olduğu kanaatinde. Hz. Muhammed'in son peygamber olabileceği kanaatinde ama insanları yanıltmaları sonucunda insanlar yine İslam'ın hakikatine ulaşamıyor. İşte İmam-ı diyor ki böyle bir durumda diyor İslam'ın gerçeğine doğrudan ulaşamayan ve bu etkinin altında İslam'ı kabul etmeden ömrü geçen kişiler de eğer Allah'a imanı varsa, ahiret inancı varsa bir de günlük hayattan salih amel işleyen bir kimse ise B grubu da cennete gidebilir diyorlar. C'ye gelince C grubundakiler ise İslam'a ulaşmış. Kur'an'dan haberde olmuş. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in de son peygamber olduğu bilgilerine ulaşmış. Ama çeşitli menfaatler icabı falan dolayısıyla İslamiyet'i bilerek kabul etmeden Müslüman olmadan bildiği halde bu haber ulaştığı halde e, ömrünü geçirdiyse bunlar ebediyen cehenneme giderler demiş. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kim benim son peygamber olduğumu haber alır. Ve Kur'an-ı Kerim'in de verildiği bilgisine ulaşır. Ve benim peygamber olduğuma iman etmeden, Kur'an-ı Kerim'e inanmadan ölürse cehenneme gider, ateşe gider diye Allah Resulü bir hadis-i şerifinde zaten bu C şıkkındaki kitlelere, kitlerle alakalı Allah Resulü sonucu bildirmiş. Yani hulasa bunun e, demek ki üç maddeye göre İmam-ı Gazali'nin bu tasnifi önem kazanıyor. Ve gerçekten hiçbir de habersiz İslam'dan habersiz bir şekilde peygamberimizin ismini bile duymayacak tarzda dünyanın bir ucunda başka yerlerinde yaşayan kimselerin e, halen fethet ehli sayılabilecek olanları bulunabilir diyebiliyoruz. Belki Yüce Allah'ın adalette bunu gerektirebilir. İşte böylece Kafir olarak bir kimsenin dünyaya gelip yaşaması, ölmesi yerine buna benzer bir imtihan alanında tefekkür ederek, düşünerek Allah'ın varlığını bulması, ona inanması onu kurtarabilir. Yani diğer kitlelerin arasında kalmış olsa bile durumuna göre ehl fetretten sayılma ihtimali de söz konusu olabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz... Hocam diyor mesetmenin şer'i hükmü nedir ee, günümüzde çorap üzerine mes yapanların durumunu değerlendirmişsiniz demiş. Bu soru daha önceden başka bir vesilede de sorulmuştu. Mes doğrudan doğruya aslında mest dediğimiz deri mestler üzerine olması asıldır. Ve bunu bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerde yapmıştır. Ama bazen de Allah Resulü'nün çorap üzerine mes rivayetler de vardır. Mesela Mesih Hannebi sallallahu aleyhi ala cevrebeyhi ve na'leyhi hadisleri var. Allah Resulü iki çorap üzerine ve nalınları üzerine. Yani çorapların üzerine giydiği çarık türü iplerle bağlanmış ayakkabı yolculukta giydiği. Bunların üzerine hiç çıkarmadan messettiği ne dair hadisler var. O yüzden yolculuk sırasında özellikle kalınca çorap olmak üzere çorap üzerine de mesedilebilir diyoruz. Ama asıl olan tabii deriden olan meslilerdir. Bir de yolculuk sırasında çorap yüzlenemesi bazen gerekli olabiliyor. Rahat olduğumuz yerlerde ayakları yıkamak elbet en sağlıklı olanıdır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, finans kurumlarından ve bankalardan alınan krediler asli ihtiyaç olarak değerlendirilen ev ve araba için kullanılabilir mi demiş. Şimdi finans kurumlarından ve bankalardan diye ikisini bir arada zikretmek burada doğru değil. Şimdi banka faizli bankadan diyelim biz bir kredi alıyoruz. 40 bin liralık kredi aldık faizli yani. Bunu işte 46 bin lira olarak 24 ayda ödeyeceğiz diyelim mesela 6 bin lira faiz ödenecek. Şimdi dolayısıyla faizli bir kredi aldık ziyadesine geri ödüyoruz. Faizli kredi tabi faiz kapsamına girdiği belli. Fakat bunu finans kurumu dediğimiz faizsiz bankayla bu muamele yapmak istediğimiz zaman onlar bize tamam diyorlar 40 bin liralık araba hangi ay nereden alacaksın falan filanca ajantadan ön görüşmeyi yaptım yaptım pazarlığı yaptınız alacağınız araç belli ön pazarlık yapılmış olabilir tamam bu arabayı biz 40 bin lirayı bu ajantaya ödeyelim alalım size satalım devredelim nasıl ödeyeceksin? 24 ay taksit edediniz mesela Aynı şartları söylediniz Tamam hesap kitap yaptılar Diyelim 46 bin 45 bin olabilir 47 bin olabilir fark etmez Arada biraz fark olabilir Vade farkı olmak üzere Üzerine karını ekliyor Finans kurumu Ve satın aldığı vekalet yoluyla Satın alınan bu aracı Müşteriye devir yapıyor Arka planda imzalanan formlarla efendim ipotek belgeleriyle ve diğer birçok belgelerle e, bunlar aynen alım satım şeklinde imzalarla teyit ediliyor günümüzde şimdi 2005'e kadar aslında önce bu arabayı 40 bin lira ödedikten sonra üzerine alıyordu trafik kaydını finans kurumu faizsiz banka ve aynı gün müşteriye devir yapıyordu fakat iki defa vergi ödeniyor Üzeriniz alıyorsunuz aynı gün satıyorsunuz. Al, alım satım vergisi iki defa ödenince müşterinin aleyhine oluyor. Şimdi i̇şte müşteri belli, sipariş veren belli. 2005'ten sonra bunlara kolları gösterirler. dediler. Kendi üzerinize tapuyla ya da trafik ruhsatnamesiyle almayın. Ama aynen almış gibi arka planda sözleşme yapın. Bunlara bu yetki vakı tanındı ve şu anda arka planda böyle bir sözleşmeler yapılıyor. Ve satın alacak kişiye yetki veriliyor. Gidip ile ilgili muameleleri kendisine yapmasını, kendi üzerine yapması konusunda yetki alıyor finans kurumundan. O vekalet yetkisine dayanarak 40 bin lira ödenmiş olan aracı kendi üzerine ruhsatnamesini alıyor. Ve 24 ay finans kurumuna vadeli borçlanmış oluyor. İşte arka plandaki bu alım-satım sözleşmesi sebebiyle muamele faiz olmaktan çıkıyor. Faizli muamele olmaktan çıkıyor. Ve peşin alıp vadeli satma yoluyla bir alışveriş, bir mal alım satımı olunca da caiz oluyor diyoruz. Ancak faizli kredi alındıysa, tabii ev için ya da araba için de olsa fark etmiyor. Diğerini alabildiğimiz sürece faizli kredi yoluna gitmek tabii ki bizi meşru olmayan bir muameleye düşürür. Başka bir kardeşimiz, mezhepler arası geçişler bazen kolaylık olması açısından kullanılabilir mi demiş olabilir yani yalnız bu konuda ehlinden fetva alınması da gerekir e işte tercih herbabı diyorlarmış İslam alimlerinden tercih yapabilen fakihler alimler varmış bir konuda darlık meydana gelince başka bir mezhepten çıkış yolu varsa o görüşü alıp beriki mezhebe mal etmek ve o mezhep mensuplarını da o konuda fetva vermek için tercih eden alimler grubu varmış eski yüzyıllarda. Ve onların bir takım tercihleri olmuş. Mesela şöyle diyelim, günümüzde hanımların yolculuğu konusunda 90 kilometre uzağa gidecek bir hanımefendi. Yanında muhakkak Hanefi mezhebine göre kocası, ağabeyi, amcası, dayısı gibi bir mahreminin bulunması gerekiyor. Neden? Eski devirlerde tabii ki bu yolculuklar atla, deveyle veya kervanlarına ya da yaya yapılıyor. Bir hanımefendi karayolculuğu yolculuğu olarak 90 kilometre'ne uza, uzağa gidecek ve dolayısıyla yabancı birlerin arasında hiç de akrabalısı olmayan hiç bir erkek akrabasının bulunmadığı bir e, yolda yolculuk yapacak mesela. riskli tabii ki belli. Irak bölgelerinde özellikle İmum Azam'ın mezheplerin teşekkür ettiği yerlerde zaten ciddi riskler var. Ve yanında mahrem olmadan yolculuk yapamaz demiş Hanefi mezhebi. Delil nedir peki? Hazreti Peygamber'in suad-ı şerifi لَا تُسَتْلُ مَرْأَتْ فَوْقَ تَلَاسْتِ اَيَّامٍ اِلَّا مَعَدْ د۪ي رَحْمِ مَهْرَمٍ oluyor. Yani bir kadın yanında mahrem bir akrabası olmadıkça üç günden fazla yol, yolculuğa çıkmasın veya çıkmaz. Üç günden fazla uzak yere yolculuk yapmaz ya da yapmasın. Bu e, hadis-i şerife dayalanak Hanefi mezhebi, demiş kadın üç günden uzak mesafeye gidecekse yanında bir mahremi bulunmalıdır. Üç günlük mesafede yaklaşık 90 kilometre olarak hesaplanmış. Fakat Şafii mezhebi demiş burada illet nedir? Kadının tek başına yolculuk yapamaması yol güveni güvenliğinin olmaması sebebilidir. Eyal yol eğer yol güvenliği sağlanırsa güvenir bir kafire içinde hiç akrabası olmasa bile bir kadın ne yolculuk yapamasın demiş Hanefi Şafii mezhebi İmam Şafii. Dolayısıyla onu götürüp getirecek yollarda ve gideceği yerlerde onun iffetine zarar gelmeyecek şekilde koruma altında gelip gideceği bir ortam varsa ne yolculuk yapamasın peki delil nedir Buhari hadisi Adi bin Hatem hadisi var ona dayanmış İmam-ı Şafi Adi bin Hatem o hatem Hatem'i tayin oldu. çok cömert olan biri varmış e, Ürdün taraflarında peygamberimiz zamanında e, orada bir kabile e, başkanı kabile mensubu Allah Resulüne yetişmemiş gerçi İslam'a girmemiş ama onun şöhreti çok yaygınmış çok cömertmiş işte onun oğlu Adi bin Hatem bir ara peygamberimizin gördüğü bir, gönderdiği bir askeri seriye o kabileye saldırmış. Kabile mensupları e, kaçmış Suriye taraflarına. Adi bin Hatem de kaçmış. Bir kısmı esir alınmış. Kız ta, Hatemi Tayi'nin kızı da varmış esirler arasında. Peygamberimiz Hatemi Tayi'nin kızı olduğunu öğrenince çok üzülmüş demiş. Bu kadar cömert bir insanın demiş e, ailesine niye bu şekilde zarar verdiniz Kısaca hatem tay'inin kızına hediyeler falan vererek koruma altında geri göndermiş. Kabile mensupları da tekrar topraklarına dönsünler demiş Peygamberimiz. Kısaca Adil bin Hatem, Hatem-i oğlu bunu öğrenince kabilesine dönmüş Suriye tarafından kaçtığı yerden. Bu kadar demiş benim aileme iyi davranan demiş. Benim vefat eden babamı seven cömertliğinden dolayı. Ve kız kardeşime de bu derece... E, hediyelerle falan, korumalarla geri gönderen bir peygamberin demiş. İşte bir kimsenin peygamber olması muhtemel. İçine kısaca hidayet şeyi düşüncesi, duygusu, düşünce Medine Münevvere'ye gelmiş ve İslam'a girmiş, Müslüman olmuş. Adi İbn Hatim İşte onun bulunduğu bir mecliste Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuş. Tabii bu arada bir kişi şikayetçi de denk gelmiş bir e, haksızlığa maruz kalıp da şikayet edenin, şikayetini dinlemek durumunda kalmış Adi bin Hatim. Onun üzerine Allah Resulü Ya Adi demiş. Şu anda Medine çevresinde güvenliği tam olarak sağlayamadık. Fakat ileride öyle bir zaman gelecek ki bir kadın demiş e, Rey kentinde, hatta İran'daki bir şehri örnek vermiş peygamberimiz ki oraları fethedilecek Hz Ömer zamanında henüz Müslümanların yaşamadığı bir bölge örnek verdiği yer, oradan bir kadın tek başına atıyla veya devesiyle haç için yola çıkacak, Allah'tan başka kimseden korkmadan Kabe-i Muazzama'ya, Mekke'ye gelecek, haccını yapacak, yine tek başına memleketine dönecek demiş. Allah'tan başka kimseden korkmadan yolculuk yapacak. Adi bin Hatim Hat diyor, ben bunu Allah Rasulü'nden işittim, ve gerçekten diyor Irak, İran tarafları fethedilince o şekil çok güvenli bölgeler haline geldiğini o bölgelerin gördüm diyor. Benim yaşadığım dönemde hakikaten bir kadın diyor tek başına atıyla veya devesiyle o yollarda da yolculuk yapacak güvenli bir ortam meydana gelmişti diyor Adi İbni Hatem. Bu Buhari hadisi. Şimdi dolayısıyla İmam Şafii buna dayanarak demek ki demiş bu konuda önemli olan yol güvenliğidir. Eğer bir hanımefendi ki günümüze gelirsek bir hanımefendi tren yolculuğu diyelim trende güven altında ciddi bir firmadan bir bile bilet aldıysa 100-200-300 kilometreye gidecekse o firma onun hukukunu koruyor. Hiç akrabası olmasa bile otobüste yanına yabancı erkek oturtulmuyor yolda hakkı korunuyor firma tarafından şoför muavin ve yetkililer tarafından Allah korusun bir kaza bir şey olsa yine hakları korunuyor. Ve dolayısıyla böyle bir güvenli yolculuk söz konusuysa yanında akrabası olmasa da Şafii mezhebine göre yolculuk yapmasına bir sakınca görülmüyor. Ve şu andaki zaten üniversitedeki bütün kız öğrencilerimizin 100-200-300 kilometre gibi yerlerden yanlarında babaları, ağabeyleri, amcaları falan olmaksızın güvenli firmayla, uçakla, özellikle hızlı trenle, veya bir otobüsle güvenli bir yolculuk yapmaları mümkün olduğu için bunun caiz olduğunu söylüyoruz. Kime göre? Şafii mezhebine göre. Hanefilere göre bakıyorsunuz. Hanefiler olmaz diyor mesela. Şimdi dolayısıyla o mezhepten bu görüşü siz alsanız da almasanız da fiilen bunlar bugün oluyor. Ve hanım kardeşlerimiz gerçekten hep yanında kocası bulunsun, abisi olsun, babası gelsin götür, bıraksın ondan sonra geri dönsün dersek... Hem çok masraflı hem de başa çıkılacak gibi değil. Sürekli bu öğrencilerin falan geliş gidişlerinde, hanımefendilerin ani geliş, geliş gidişlerinde yanında birinin bulunması her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte diğer mezheplerin bu görüşü bir kolaylık meydana getiriyor. Hanefi bölgelerinde de günümüzde uygulanın hale geldi. Hele uçak yolculuklarında şehirler arası yerine, uluslararası, ülkeler arasında da Bunlar oluyor. Hanımefendi yeşil Havaalanı'ndan uçağı biliyor, Almanya'da Berlin'de gideceği yer belli. Karşılayan akrabası, kocası, hani neyse akrabası veya gideceği yeri biliyor. Ve dolayısıyla güvenlik içinde gidebiliyorsa bu yolculuğu yapabilir diyoruz. Ama bunu Şafii mezhebinden alınan bir görüşe göre söyleyebiliyoruz. Ya da illeti yol güvenliği olunca bunu söyleyebiliyoruz. Ama tabii bir hanımefendi efendim bir otobüs yolculuğuna, 3 gün otobüs yolculuğu yapacak mesela. Nereye? Efendim, e, otobüsle e, İstanbul'dan Hakkari'ye gidecek mesela. Veya Bitlis'e gidecek. Yahut Kuzey Irak'a otobüsle gidecek bir hanımefendi tek başına. Şimdi gece gündüz 2-3 gün olunca işin içine uyku giriyor. İnip abdest alma hakkı var. Otobüsten inecek, gezinecek tek başına. Dolayısıyla Burada e, özel fetva alınması gerekiyor. Bu yolda güvenlik var. Erkek bile o yola giderken yerine göre risk altındaysa çekiniyor ve gitmemeyi tercih edebiliyor. Hanım niye gitsin? Bu ayrı bir konu. Yani gidilecek yerinde, sürenin de, yolda yol e, yol arkadaşlarının da onun hukukunu koruyacak şekilde e, bir organize'nin olması da gerekiyor. Ki hac yolculuğu, umre yolculukları böyle. ...yolda üç gün, on gün, yirmi gün... ...bir ay bile kalsın haç süresini bir hanımefendi... ...o kafile başkanı var... ...grup var... ...buradan topluca grup halinde gittiği... ...hanım arkadaşları var... ...ve onun hukukunu koruyacakları daha gitmezden önce... ...tanıdıkları var hanımlardan... ...kafilenin grubun içinde... ...ve birlikte hareket ediyorlar... ...ablası oluyor, kız kardeşi oluyor... ...halası oluyor mesela... ...teyzesi olabiliyor grubun kafilenin içinde... ...evet... E, nikaha düşmeyecek derecede yakın bir akrabası yok ama onun hukukunu koruyacak çok yakınları tanıdıkları var mesela. O zaman 20 gün bile olsa o kafirin içinde güvenlik içinde gidiyor ve geri dönebiliyor ise bu yolculuk yapabilir diyoruz diğer mezheplerin alınan görüşe göre. İşte bu tarzda mezhepler arasındaki bazı görüş alışverişleri gerçekten gerekli olabiliyor ve günümüzde bu ihtiyaç olarak da uygulanıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Dağül Harp ve Dağül İslam'ı günümüzde nasıl anlamalıyız diye sormuş. Şimdi onu aslında tabii kaynaklarda böyle ifade edilmiş ama günümüzde bunu gayrimüslim ülke olarak değerlendirmek kanaatimizce daha uygun. Yani Dağül Harp sanki sürekli savaş halinde bulunan, didişme halinde bulunan ülke imajını uyandırıyor. Böyle bir algı meydana getiriyor. Onun yerine bir ülkede tabi Müslümanlar hakimse yüzde yedişti üzerinde büyük çoğunluk Müslümansa orası Dar İslam İslam ülkesi yani İslam diyarı anlamında bir terimle ifade edilmesi yüzde 70 80 90'ın üzerinde belki Hristiyan bölge ise gayrimüslim ülke veya Yahudilerin hakim olduğu bir ülke ise yine orayı orayı gayrimüslim ülke şeklinde ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu gibi yerlerle ilgili olan hükümler tabi hakim olan devletin durumuna göre değerlendirilmiş. Müslümanlar kısaca azınlıktaysa orada %5-10-20 gibi neyse e, İslam'ı yaşamakta hele kamu hukuku ile ilgili olan konularda problemlerle karşılaşacak anlamına geliyor. Cumanamızı kılınacak diyelim. Hanefi meslebi devlet izni gerekir demiş. Neden? Çünkü orada devlet kesinlikle cuma namazı kılınmasına, namaz kılınmasına karşıysa kırmayacaktır diye baskı yapıyorsa siz de illa kılacağız derseniz kargaşa çıkar ve çatışmaya gidilmesi, kan dökülmesi gerekebilir. İslam buna zorlamıyor. Hele Hanefi mezhebi böyle bir durumda Müslümanlar eğer kendileri hak olarak bunu elde edemedilerse, baskı varsa, saldırıya uğrayacaklarsa o gün cuma namazını kılmazlar, öğlen namazı onun yerine geçer. Topluca öğlen namazını da cemaatle kılamıyorlarsa evlerinde kılarlar. Yani tek başına gizlice evlerinde namazları kılmaları yeterli demiş mesela, çözüm üretilmiş. Bunun dışındaki zekat vereceksiniz, ille devlet eliyle vermeniz gerekmiyor malum Müslümanlardan fakir olanları bakıyorsun. Yetim, öksüz var. İslam azınlık olan Müslümanların arasında onlara el altından veriyorsunuz. zekat olup bitiyor. Ramazan geliyor, oruç tutacaksınız. Size zorla illa yemek yiyeceksiniz, illa su içeceksiniz diye karşı taraf zorlayamaz. Kusura bakma abi ben su içmeyeceğim bugün. Ölen yemeği yemeyeceğim dedi Ramazan günü mesela. O gayrimüslim ülke sizi buna zorlayamaz. İlla yiyeceksin. Hayır yemeyeceğim, ihtimam yok. ...bugün aç duracağım deseniz... ...kim ne diyebilir ki? Oruç da bu şekilde çözülür yani. Bunun dışında... ...Hac malum... ...istitaha ile alakalı... ...vize vermiyor o ülke... ...kesinlikle hacca salmıyor... ...üzerinize haç farz olmuyor malum. Menistah Menis ile sebilen şartına bağlanmış haç. Oraya gitmeye... ...gücü yetebilen... ...istitaha... ...vizeyi gerektiriyor... ...yol güvenliğini gerektiriyor. Gidip gelinceye kadar masrafı karşılama imkanını ifade ediyor öyle olunca sizin vize alamıyorsunuz salmıyorlar gücünüz yetmiyor hacca gitmeye üzerinizde haç farz olmuyor ileriki yıllarda serbest bırakılırsa gidersiniz hiç serbest bırakılmadan ömrünüz geçerse emir hak vaki olursa haç sakıt olur dolayısıyla e, ömrünüz içinde istitaa meydana gelmediği sürece üzerinizde haç farz olmuş olmuyor işte daha sonra ben efendim vekil gönderirim, yerime naip gönderirim. Bu imkan da olmayabilir. Bu gibi gayrimüslim ülkelerde gücümüzün yetmediği ibadetten sorumluluk kalkmış oluyor. Hac cezaları da zaten gayrimüslim ülkede sakıt oluyor bilindiği gibi. Oranın kanunlarına tabi oluyorsanız orada yaşayacaksanız ya da hak elde ettiyseniz Müslüman azınlıklar olarak sizin de kendi içinizde böyle bir serbestlik İslam'ı yaşama konusunda getirildiyse o başka. Haklar tanınır, azınlık olarak siz kendi aranızda meslitler, camiler yaptırırsınız, vakıflar tesis edersiniz, cuma namazlarını kılarsınız, Kur'an kursları açarsınız. O devlet müsaade ettiği ölçüler içinde bunlar da yapılır. Şimdi dolayısıyla gayrimüslimlerin Müslüman ülkedeki durumu da bunun gibi. Serbest işte, kiliselerine, havralarına giderler, pazar günleri ayin yaparlar. Ve diğer ibadetlerini kendilerine göre yaparlar İslam ülkesinde, Osmanlı Devleti'nde olmuş bunlar. Yani gayrimüslim ülke dendiği zaman hulasa buna benzer gayrimüslimlerin hakim olduğu, yönettiği ülke anlamına geliyor. Müslümanların orada yaşayışı o ülkenin şartlarına bağlı oluyor ama İslam'ı da yaşayabildiği kadar yaşıyor. Gücü yeten İslami hükümleri de yaşamakla mükellef oluyor oradaki Müslümanlar. Bunu bu şekilde değerlendirmek günümüzde gerekiyor. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor e, esnaf işini büyütmek için Bankalardan kredi çekiyor Bunu açıklar mısınız demiş Şimdi işini büyütmek için Derken faizli kredi mi Finans kurumlarından mı Yine bunu değerlendirmek gerekiyor Günümüzde faizsiz bankacılıkta giriştiği için işini büyütmek için bir kimse Ne yapacak Yeni bir diyelim Büyük mağaza alacak mesela Dükkan alacak yani Kiradan kurtlayayım Kendi iş yerime çıkayım bunun için 300 bin lira para lazım. O anda da peşin ödeme yapamıyor. Finans kurumu, İslami finans kurumuna gidiyor. 300 bin lirayı e, bu mağaza sahibine, mülk sahibine ödeme yapıyor finans kurumu. Arka planda yapılan sözleşmeyle, işte 60 ay taksitle ödenmek üzere sözleşme yapıyorsunuz. 300 bin lira, 350 bin lira olarak, 340 bin lira olarak neyse vade farkı eklenerek ödemiş oluyorsunuz. Peşin alıp vadeli satma yoluyla mağazayı aldınız. Kiradan kurtuldunuz yani. Ham alacaksınız 100 bin liralık aynı şekilde. Peşin para ham madde, peşin ödeme gerekiyorsa finans kurumu oraya ödeme yapıyor. Siz diyelim 12 ay taksitler halinde 100 bin lirayı ödemiş oluyorsunuz. Yani buna benzer hulasa finansman kullanma imkanları günümüzde var. Ama bu gayrimüslim ülkede ise sözü edilen büyüme meselesi Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde ise mesela veya Rusya'da büyümek, orada güçlenmek istiyorsunuz. Oranın e, faizli kredi bile olsa eğer Müslüman'ın lehine çok avantajlı imkanlar varsa İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre Hanefi mezhebinde iki imama göre yalnız e, o gayrimüslim ülkede Müslüman'ın lehine olan bu gibi faizli kredi araba alımı, ev alımı, ticaret için mal alımı, işinizi büyütme için, genişletme için imkanla kullanmak üzere alınsa e, ve bu e, faiz olarak geri ödense bile e, iki imam buna fetva vermiş, gayrimüslim ülkede yalnız. Fetva verirken de şunu yalnız ilave etmişler, bu konuda demişler, şu beş şartın yerine gelmesi lazım yani gayrimüslimden kısaca müslümanın lehine bir hak meydana geldiyse bu hak faizden de olsa faiz geliri de olsa kumar çeşinden de olsa şarap veya domuz eti satışından bile olsa eğer müslümana müslümanın lehine ise bir hak meydana geldiyse bu e, alacağı alabilir ama şu beş şartında yerine gelmesi lazım dermiş. bir hırsızlık yoluyla olmayacak iki gasp yoluyla olmayacak Üç, i̇kirah yoluyla, silah zoruyla olmayacak gayrimüslimden bunu alırken. Ondan sonra yalan ve hile girmeyecek. Bir de gay, gayrimüslim rızası olacak ve oranın kanunlarına, usullerine de uygun bulunacak. Çünkü bunlarda herhangi birisi eksik olunca Müslüman o ülkede zarar görür, zayıf düşer ve karşı taraf güçlü olduğu için e, Müslüman bu işten zararlı çıkar diye değerlendirilmiş. Yani bu şartlarla gayrimüslim ülkede Müslüman bazı imkanlardan istifade edebilir iki imama göre. Başka bir kardeşimiz alışverişlerde belge düzenlenmemesi kul girer mi? Belge almayanlar da bu meyanda değerlendiril mi demiş. Şimdi tabii kayıt dışı, kayıt içi meselesinde günümüzde dikkatli olmakta gerekiyor. Yani bir kimse sırf kayıt dışı yoluyla ben e, devlete veri kaçrayım, işte ucuza edeyim çeşitli şekillerde işler yapayım dediği zaman bir gün bir yerde takılır. Yani dolayısıyla bundan da zarar görür. Ve Müslüman kimliğiyle de böyle bir duruma düştüğü zaman rencide olur. Yani kısaca en sağlam olan aslında kayıt içi çalışmak. Herhangi bir e, açığı olmadan suçlu duruma düşmeden bir kimsenin kural neyse ona, ona uyması bulunduğu ülkenin beldenin kurallarına uyması meşru ölçüler içinde olan tabi kuralları kastediyoruz uyması e, görevler aslında oluyor. Ama bu arada tabi bazı örfe bağlı e, durumlarda olabiliyor yani esneklik bırakılan alanlar diyelim mesela e, şöyle oluyor mesela şöyle diyelim siz vergi beğenamesi vereceksiniz evinizin vergi beğennamesi bakıyorsunuz sizin sitenizde e, dairenizi bugün satsanız 300 bin lira edecek mesela peşin parayla bugün 300 bin liraya satabilirsiniz tabi beğenname vermeye gelince bakıyorsunuz sitede 80 daire var e, herkes e, bakıyorsunuz 150 bin lira 160 170 bin lira bildiriyor mesela en yani fazla 170 bin lira bildirilmiş ve size de yönetici işte en fazla 170 üzerinden beyannameler veriyor. Veriliyor diye size bilgi verdi. Beyannameler toplanıyor. Siz ben efendim doğru davutçuluk yapacağım ya da dürüst davranacağım diye 300 bin liralık beyanname verirseniz iki kat vergi ödüyorsunuz. Bir de diğerlerine buranın demek ki rayici 300 bin lirayımız bakınız eş değerdeki daire 300 bin lira beyaname verdi. Siz 150 bin, 160 bin lira vermişsiniz manasında. Onlara bir takım cezalar da gelebilir. Şimdi bunun yerine siz neyi acaba 160 bin, 170 bin lira verdiler diye baktığınız zaman aslında belediye ölçütlerine göre o, o sitelerdeki vergi beyanamesi 150 bin liradan az olmamak üzere mesela o, o standarttaki binaların vergi beyanamesi 150 bin liranın üzerinde olmak üzere e, tespit yapılmış. 160 olur, 170 olur ama 150'nin altına düşerse suçlu duruma düşüyorsunuz. 150'nin üzerinde olursa bunu belediye kabul ediyor. Buna benzer örfi olan konularda tabii diğer e, emsal, emsaline uymak hakkı bulunabiliyor. Aksi halde tabii dengesizlikler meydana geliyor ve başkalarına da zarar verme durumları ortaya çıkabiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor ehli sünnetten olmayan birisinin arkasında namaz kılınır mı? Kimler ehli sünnetten değildir demiş. Şimdi ehli sünnet deyince tabii dört mezhep e, ilk anda akla geliyor. E, yani fıkıh açısından bildiğimiz dört mezhep, Hanefi, Şafii, Marikam, Beri mezhepleri. İki tane de akide mezhebi var bilindiği gibi. İmam maturid, İmam eşari İmam yani maturidilik ve eşarilik olmak üzere iki de akide mezhebi olmak üzere ehl-i sünnet belirlemiş ama tabi bunun dışında da ehl-i sünnet kapsamına alınabilecek değerlendirmeler yapılabiliyor diyelim caferiler mesela bugün İran'da beş vakit namaz kılınıyor, cuma namazı kılınıyor İran'a gittiniz bir camiye girdiniz diyelim mesela Caferi bir imam efendi öğlen namazını kıldırdı. Bakıyoruz 4 rekat. Öğlen namazı kılınıyor. Rekatlarda eksiklik yok. Siz imama uydunuz arkadan. Tabii Fatiha Zammı Sure, Hanefi yani mezhebinde imam okuyor. Siz, o, sizin okumanız gerekmiyor. Öğlen namazında sessiz kılındığı için imamın okuyup okumadığını izlemiyorsunuz. Sizi ilgilendirmiyor yani. Onunla beraber tekbirler alıp rükû secdeleri yapıyorsunuz mesela. Şeklen Baktığınız zaman sizin namazınızda bir eksiklik yok. Efendim onlar abdestle abdestte e, çıplak ayak üzerine mesediyorlar mesela abdest alırken baktınız ayakları hiç çıkamıyor üzerine mesediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz onların da yorumunun dayandığı bir şey var. Ayet Kerim'de mesela ve bir o gün verjul ekmir ayetinde başınızın bir bölümü mesediniz abdest alırken vercu lekmin ayeti vercu leküm oradaki Kur'an-ı Kerim'lerde esre yani ayaklarınızın bir bölüm, bölümünü de meshediniz anlamı çıkıyor. Bir önceki ayete bağlan fiile bağlandığı zaman vercu leküm ver iki türlü okunma imkanı var o kelimenin lafsın. Zaten kıraat imamlarından da aşağı yukarı yarıdan fazlası 5 veya 6 tanesi yani 10 kıraat aliminden Beş veya altı tanesi vergül şeklinde esri okumuş. Ayaklarınızda mesediniz anlamı çıkıyor tabi ki o zaman. Ulasa, o kanaatte olanlar yine bu ayete dayanarak e, kısaca ayakların çıplak ayak gözlerine meslede kanatine kanaatine varmış. Her ne kadar peygamberimizden aksi yönde hadis-i şerifler gelse de bu ayeti kerimenin metnine onlar dayanarak güvenerek Böyle bir yola başvurmuşlar. O da bir iştihattır diyelim ama ne derece isabetlidir onu cenab Hak bilir. O kitleler bu şekilde uyguluyorlar. Başka bir kardeşimiz kredi kartlarının puanlarının ekici para maksim puan gibi hükmü nedir diye sormuş. Şimdi kredi kartı İslami ölçülerinde kullanılıyorsa sonuçta şöyle diyelim. Mesela 100 liralık bir alışveriş yaptığınız bir marketten kredi kartıyla ve size işte 8 lira bir puan eklenmiş. İnternet sizin şeyinize bilgi verildi diyelim. Başka bir zamanda yüz yıllık daha aldınız. 8 lira daha eklendi. 16 lira. Bakıyorsunuz birkaç defa alışveriş yaptığınız zaman 40 liralık bir puan birikmiş. Sizin kredi kartınızda. O marketten, süpermarketten alışveriş yaparken isterseniz 40 bin lira hiç para ödemeden ilave mal alsanız karşı taraf bu imkanı size veriyor. Yani kredi kartınızdaki puanla 40 lira fazlatan mal alma imkanınız doğuyor. Caiz mi? Caiz. Neden caiz? Eğer o kredi kartının usulüne göre kullandıysak biz malı aldık, alışveriş bitti. 100 liralık malı aldık, parayı ödedik, konu kapandı. Karşı taraf memnun kaldığı için bizim alışverişimizden bizi yine müşteri olarak devam ettirebilmek için yani müşteri potansiyelini genişletmek için bir puan veriyoruz. Yani indirim yapıyor başka bir ifadeyle. Yani 100 liralık malı 92 liradan veriyor. 8 lira indirim yapıyor anlamına geldiği belli. Marketle banka anlaşmış. Bizim marketimizden sizin kredi kartınız alışverişi yapılırsa %8 ben puan olarak vereceğim, indirim yapacağım bütün müşterilerime. Ve daha sonra bu puanların karşılığı olmak üzere de bedava mal vereceğim anlamında bankayla o süpermarket anlaşma yapmış. Bize indirim yapıyor. Fazlatan hediye mal veriyor. Alabiliriz. Yani bunun faizle haramlıkla alakası olmadığını düşünme imkanımız var. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler deriz. Hoşçakalınız.